Hocam e, abdest alırken e, boğazında yani çoğu zaman olmasa da belli bir süreler arasında kan geliyor böyle. E, bunu ben sormuştum hani e, abdestiniz sakat olur diye ama gene namaz kılabilirsiniz diye. Hocam bu konuda beni aydınlatırsa çok hoş olur. Tabii efendim. Peki. Çok e, teşekkür ederim. Yok tamam. Sağ olun. Ha. Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Saygılar selamlar. Şimdi Yusuf Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi boğazdan kan gelirse abdesti bozar mı? Zaten bu konuyu bir görüşmüştük mezheplere göre. Evet. Farklılık arzı diyor. Mesela Şafii mezhebine göre bozulmaz. Hanefi mezhebine göre boğazdan gelen kan veya dişlerin arasından çıkan kan yani boğazdan kan geliyorsa zaten o bayağı geliyor demektir. O zaman abdest bozulur tabii. Evet. Yeniden abdest almak lazım. Ama bu Delim ki sizin damaklarınızdan, dişlerinizden kan çıkabiliyorsa bu durumda ölçümüz ne olacak? tükürü şöyle elinize tükürdüğünüz zaman veya bir lavaboya veya başka bir şeye tükürdüğünüz zaman tükürüğün yarısı veya daha fazlası kan ise abdestini bozdu. Hanefi mezhebine göre. Evet. Şafi mezhebine zaten bozulmaz. Eğer yarısından az ise hüküm Çoğa göre olduğu için yani çoğu göre hüküm verildiği için o az olan tükürükte yarısından az olan kan e, abdesti bozmaz. Ama boğazdan kan geliyorsa şimdi orada bir problem var. Yusuf Bey yani dikriptolurken boğazdan kan gelmez. O bir zaman siz bir doktora gidin olmak, değil mi? doktora görmeniz gerekir. Yani e, o da bir sağlık Normal probleminiz bir olabilir. Yani boğazdan kan geldiği zaman abdest bozulur. Bak bir daha söylüyorum. Boğazdan kan geliyorsa hem bir doktora gitmek lazım, bunun sebebini araştırmak lazım. Hem de boğazdan kan geliyorsa o abdesti tazelemekte. Tazelemek gerekir.